Önemli bir aileden söz etmek istiyorum. İstanbul'daki ilk stüdyolar 1842'de Fransız asalı Kampa'nın Beyoğlu'nda ve İtalya'dan gelen Carlo Noya'nın 1845 yılında yine Beyoğlu'nda açtığı stüdyolar Rus elçiliğinin karşısında açmışlar. E, stüdyoları Dadya'nın ifade ettiğine göre 1856 yılında kimyager Roba Alman o yine Beyoğlu'nda açtığı stüdyosunu e, devretmek istiyor. Çünkü ülkesine geri dönecekmiş İstanbul'da yine ilk açılan e, stüdyolar arasında ve Avrupa ile de çok yakından e, takip edilen bir süreçte oluyor bu. Fransız Bilimler Akademisi'nin ilan ettiği hani icat fotoğraf makinası 1839 yılında duyuruluyor ilk defa. Dolayısıyla da hani ondan çok kısa bir süre sonra İstanbul'da açılmış bu fotoğrafçılar ve Alman kimyager memleketine geri dönecek diye yine Beyoğlu'nda açılmış ilk fotoğraf stüdyolarından birini devretmek istiyor demiştim bu fotoğraf stüdyosunu devralan kardeşler Abdullah biraderler şimdi ve ondan sonra da çok meşhur oluyorlar zaman içinde onların hikayesini size yine bir parça daha bir yandan aktarmak istiyorum Abdullah biraderler aslında Kayserili Ermeni bir ailenin üyeleri 1600'lerin başında Celali isyanları nedeniyle İstanbul'a göç etmişler ve kuşaklar boyunca darphanede çalışmış bir aile. Kevork Abdullah da 1839 yılında dünyaya gelmiş. Tam da fotoğraf makinesinin icat edildiği yıl. Venedik'te bir Murat Rafaelyan Koleji var meşhur o yıllarda. Ermeni ailelerin çocukları gidiyordu Muradyan okuluna eğitim almak için çünkü bir taraftan da 19. yüzyıl ve bu dönemler eğitimin standartlaştığı sanayi devriminin etkisiyle çok yaygınlaştığı ve önemli hale geldiği birazcık da birazcık değil işte neyse lafın gelişi birazcık diyorum sekülerleştiği bir dönem dolayısıyla da mesela Osmanlı topraklarında özellikle İstanbul'da ilk sekülerleşen eğitim sistemine okullarına taşıyan Ermeniler olmuştur. Onlar birçok konuda öncülük yapıyorlar. Eğitim konusu da bunlardan bir tanesi. O küre formunu Fransız aydınlanmasının simgesi olan küreyi o eski Ermeni okullarının cephelerinde görürsünüz mesela. Bunlar hep tabii bir şey anlatıyor, bir şey ifade ediyor. Sembolik anlamları olan biçimler özellikle o dönemde çok önemli. Dolayısıyla hani yapıları ve tarihi öğrendiğiniz zaman bu simgeleri de okuyabilirseniz birçok şeyi anlamlandırabiliyorsunuz. Onun için de ben her zaman söylerim yapılar. Sürekli konuşuyor, okumayı dinlemeyi bilene sürekli bir şey anlatıyor. Eğer binalara baktığınız zaman o okumayı becerebilirseniz, anlamlandırabilirseniz, birçok yapının yıkılma sebebi günümüzde de bu. Şimdi Abdullah biraderlere geri dönersek, 1858'de İstanbul'a geri dönmüş Kevork Abdullah. Ve de abisi Viçende. İstanbul'da isim yapmış bir ressam. Bu dönemler aynı zamanda padişahların ve devlet yöneticilerinin portre yaptırmayı pek sevdiği dönemler. Yine Batı ile ilişkilerin farklılaşmasından kaynaklanan ilgiler, meraklar. Ve de işte Alman kimyagerin Beyoğlu'ndaki stüdyosunu, Kevork Abdullah, Vichen ve Hovsep abileri onlarla birlikte 1858 yılında devralıyor. Ondan sonra da Abdullah Frères yani Abdullah Biraderler adı çok meşhur olmuştur. Kısa sürede İstanbul'da büyük üne kavuşuyorlar. O devrin üst düzey isimlerinin tercih ettiği bir stüdyo haline geliyor onların stüdyosu. Portre fotoğrafı konusunda özellikle uzmanlaşmışlar. Bu nedenle de çok tercih ediliyorlar. Ve diğer fotoğrafçılardan onları ayıran en önemli özellikleri bu. Böyle stüdyolarında tavanda yansımalı şemsiyeler sayesinde gün ışığını çekim odasına çok güzel bir şekilde yansıtan cam bir pano yapmışlar. Özel olarak hazırlanmış portre çekimini mükemmelleştiren aletler, aparatlar sayesinde de çok gerçekçi portre çekimleri yapabiliyorlarmış. Şimdi o dönemde Abdülaziz başka bir işte Fransızın stüdyosunda yine Beyoğlu'nda fotoğraf çektirmiş, dairelere devlet dairelerine asılsın diye. Fakat kimse o fotoğrafları beğenmemiş. Ondan sonra o dönemin sadrazamı Keçecizade Fuat Paşa Sultan Abdülaziz'e Abdullah biraderlerden söz ediyor. Onların çok şahane fotoğraf çektiğini anlatıyor. Ve Sultan Abdülaziz de bu şekilde tabii onlardan haberdar olmuş oluyor. 1863 yılında İzmit'teki Av Köşkü'ne davet etmiş Abdullah biraderleri. Ve de çekilen fotoğraflardan herkes o kadar memnun kalmış ki. Sultan Abdülaziz şöyle söylüyor. Yüzüm ve asıl görüntüm Abdullah biraderlerin çektiği fotoğraftaki gibidir. Emrediyorum bundan böyle yalnızca onların çektiği fotoğraflarım resmi fotoğraf olarak tanınsın ve böyle kabul edilerek her tarafa dağıtılsın. Sultanın bir emri üzerine. Çekilen portre imparatorluğun dört bir tarafındaki devlet kurumlarının yurt dışında bulunan e, temsilciliklerin duvarlarına asılıyor. E, ve de Abdullah biraderler ressamı Hazreti Şehriyari oluyorlar. Böyle bir ünvan veriliyor onlara ki e, başkalarına verilmemiş daha önce. Yani imparatorluk baş fotoğrafçısı titri. Zaten daha önce fotoğrafçılık diye de bir şey olmadığı için bu da yeni bir şey olduğu için o ressam deyimi kullanılıyor. Bu ünvan elbette Abdullah biraderlerin işlerinin çok daha iyi gitmesine sağlıyor. Fotoğrafların arkasına hem isimlerini basabiliyorlar bu sayede ayrıca Padişah'ın Tuğrası'nı ve imparatorluk nişanlarını da yine fotoğrafların arkasına ekleyebiliyorlar. Ve de çok ünlü olmuşlar. Sadece Sarayda değil, işte Avrupa'da da meşhur oluyorlar. Sultanahmet'te 27 Şubat 1863'te Sultanahmet'te. Ondan sonra bir de 1867'de Paris'te dünya fuarları açılmıştır. Şimdi bu dünya fuarları mevzu da enteresandır. Dünya fuarlarındaki Osmanlı yapılarından hiç konuşmadık daha önce. Halbuki Osmanlı'nın açtığı pavyonlar önemli. Oralarda bir programda da onları konuşalım. Sultanahmet'te açılan sergi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda tabii görüyoruz bunu. İlk turizm hareketi olarak da değerlendirilir ve de çok ilgi görmüştür batıdan. O dönemde mesela 1851 işte Crystal Palace ekspozisyonu meşhur Londra sergisi Ondan sonra Fransa sergisi bunlar hep meşhur olacaklar sonra işte başka sergiler gelecek arka arkaya neden Çünkü ee, sanayi e, devrimi oldu ya ve de bu dönemde bu ülkeler kendilerinin ne kadar şahane icatlar yaptıklarını ne büyük gelişmelere sahne olduğunu e, her zaman İngilizler için de söylenir ya, İngiltere sanayi devriminin lokomotifiydi diye zaten İngiltere var Fransa var dolayısıyla onlar da sürekli bir e, yarış halindeler onun için de o sergiler çok önemli. İşte Sultanahmet'te açılan o minik sergide Osmanlı Devleti'nin açtığı sergi elbette Londra sergisi veya Paris sergisiyle kıyaslanamaz. Fakat yine de önem arz etmiştir. Zaten bir de gözler burada pazar arayışı ve pazar ve ham arayışı içinde olduğu için Avrupa ülkeleri o Sultanahmet'te açılan sergide beklenenden çok daha fazla ilgi görmüştür. Dolayısıyla Abdullah biraderlerin burada açtıkları işte bir alan onlara ayrılan bir bölüm var. Bu şekilde Osmanlı Sarayı'na aşıyor ünleri. Bir müzik arası verelim ondan sonra ne olmuş konuşmaya devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Abdullah biraderlerin ne şahane fotoğraflar çektiğini 19. yüzyıl İstanbul'unda konuşuyorduk sadece İstanbul'da değil Avrupa'da da ünleniyorlar. Çünkü açılan sergilerde onlara ayrılmış pavyon Osmanlı pavyonlarında onlara ayrılmış alanlar var ve de fotoğrafçılık o dönemde çok yeni bir sanat çok ilgi görüyor. Onun için de meşhur olmuşlar. Şimdi 1869 yılında İngiltere veliahtı o zaman Galler Prensi Edward İstanbul'a geliyor ve de Abdullah biraderlerin stüdyosunu ziyaret etmiş. Ve buradaki çalışmalardan çok etkilendiğini bize anlatıyor Dadyan. Ertesi günde onları Beyoğlu'ndaki İngiliz sarayına davet etmiş. Prens Edward'la Prenses Alexander'ın ayrıca prensin maiyetinin fotoğrafları çektirilmiş burada. Ve prens diyor ki o zaman yani sonradan da kral oldu ya o zaman ama daha prens kırma gidecek. Birkaç gün sonra geri dönecek, e, fotoğrafları görmek istediğini söylüyor geri döndüğü zaman. İstanbul'un birçok da havalı gazetesi var o zamanlarda. Levant Herald da bunlardan bir tanesi haber yapmış. E, ve Levant Herald yani İstanbul gazeteleri bunlar. Abdullahlara cumartesi öğleden evvel Galler Prensi ve Prensesinin fotoğraflarını çekmesi için saraya gelmelerine dair bir emir gönderilmişti. Prens Negatifin çok başarılı olduğunu belirterek Kırım'da olduğu süre içinde yapılabilecek en fazla kopyanın yapılmasını söyledi. Ayrıca eğer Abdullahlar Londra'da bir şube açarsa özel destekte bulunacağına dair söz verdi diye haber geçmişler. Ondan sonra da gelmiş gerçekten 8 gün sonra fotoğrafları görmüş hepsini de çok beğenmiş. Bir de işte efendim Boğaz'da demirliyor yatı İngiliz zırhlısı neyse yat diyorum. Ve de Kevork Abdullah fotoğrafların baskılarını yanına almış gitmiş prensi Boğaz'da fotoğrafları göstermek için. Öyle de prens ve prenses çok memnun kalıyorlar o fotoğraflardan Londra'ya göndermek istiyorlar. Onun için de kopyalarını, baskılarını istiyorlar. O zaman Kevork Abdullah Prens'e daha önceki vaadini hatırlatmış. Londra'da bir stüdyo açacak olursam gerçekten de burayı ziyaret edip stüdyonun tutunmasına yardımcı olacak mısınız diye. O da demiş ki sadece ben değil Londra'daki bütün sanatseverlerin bu stüdyoyu ziyaret etmesini sağlayacağım demiş fakat onlar hiçbir zaman Londra'da bir şube açamıyorlar başka şeyler oluyor şimdi o hani Abdülaziz zamanında böyle bu kadar meşhur oluyorlar ve çok iyi işler yapıyorlar yani günümüze kalmış birçok eserin yapının insanların o döneme ait toplumsal hayatın ve kentsel hayatın çok çeşitli yüzlerini onların çektiği fotoğraflar sayesinde bugün bilebiliyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir arşiv oluşturuyorlar. Ve hani Abdülaziz zamanında etkililer, Abdülhamit zamanında da yine çalışmaya devam ediyorlar. Fakat e, fena bir şey yapmışlar. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı önemli etkileri olan kritik dönüm noktalarından bir tanesidir Osmanlı için e, ve çünkü imparatorluk yeniliyor ve de o Rusların Yeşilköy'e kadar gelmesi, İstanbul'u işgal etme tehlikesi çok önemlidir e, biliyorsunuz. Bu olay e, sırasında Abdullah biraderlerin bir davranışı e, onların da sonunu getirmiş. Şimdi yani o dönemde e, padişah turasını kaybediyorlar. Hani onların da sonunu getirmiş derken olan bu. E, Grandük Nikola e, Yeşilköy'e karargah e, kuruyor emrindeki ordusuyla birlikte ve de e, 1870 yılında daha önce işte İstanbul'a geldiği zaman tanımış Kevork Abdullah'ı ve onu Yeşilköy'e davet ediyor. Oradaki karargahına ve de Kevork da Yeşilköy'e gidip Rus generalinin fotoğraflarını çekmiş. Yani Osmanlı devletini mağlup eden adamın Rus generalinin. İstanbul kapılarına kadar gelmiş orada karargah kurmuş adamın fotoğraflarını çekmiş hatta Grandük Nikola Kevork'a St. Petersburg'a gelmesini yerleşmesini öneriyor Rus başkentinde bir stüdyo açmasını öneriyor kendisine Kevork Abdullah bu teklifi kabul etmemiş fakat ne yapmış Rus generallerini evinde yemeğe davet etmiş çok talihsiz hareketler bunlar ve de e, yani e, böyle bir, onlar da gelmişler. Ve de yani saray fotoğrafçısı ya, e, bu abiler, Sultan Abdülhamit çok büyük tepki gösteriyor. E, ve Abdullah biraderlerin fotoğraflarının arkasında yer alan o padişah turasının basılmasını yasaklıyor. Ve de e, e, Beyoğlu'ndaki, Fotoğraf stüdyosunu e, zabıtaya e, bastırıyor. E, Sultan Abdülhamit'e ait bütün fotoğraflara el konuluyor. E, üstüne üstlük de yani Grandük Nikola, Rus elçisi Count Ignatieff e, araya girmişler. Fakat yani onların araya girmesiyle olacak iş mi? 1890'lı yıllara kadar bu Turan'ın tekrar basımına ve, izin verilmemiş. Ondan sonra Mısır Hıdivi Tevfik Paşa'da meşhur ve de, e, 1886 yılında e, Abdullah biraderleri Kahire'ye davet ediyor. E, orada da fotoğrafçılık sanatının gelişmesini arzuladığını ifade etmiş. Abdullah kardeşler de Londra'ya gidemediler ama Kahire'ye gittiler. Dövbe. E, Kevork ve Hovsep Kahire'ye yerleşiyorlar ee, ve de e, Tevfik Paşa onlara çok ilgi gösteriyor. Ee, bütün gezilerde onları yanına almış, her şeyi fotoğraflamalarına izin vermiş. Ondan sonra hatta e, 1890 senesinde Galler Prensi Edward'ın takdiriyle Kah Kahire, Kahire'deki e, Kevork Abdullah'a Kraliyet özel fotoğrafçısı unvanı da verilmiş. Ee, aynı yıl Sultan Abdülhamit de e, fotoğrafların üzerine tekrar turasının basılmasına izin vermiş. O Kahire'deki şube çok uzun yıllar devam etmiyor. Sadece 9 sene e, 1895'te kapatılmış. Ondan sonra e, e, Abdullah e, biraderler... Bir yokuş aşağı gitmeye başlıyorlar. Çünkü Beyoğlu'nda da büyük bir rekabet var artık bu yıllarda. Büyük yenilikler var. Bunlarla çok baş edememişler. Çok borçlanmışlar. Ve de 1900 yılında stüdyolarını kapatmışlar. Başka enteresan şeyler de oluyor. Aynı yıl. Bu pek bilinmez belki de hiçbir bilinmez veya çok az e, bilinen bir şey yine bize Dadya'nın aktardığı bir şey. E, ailenin en büyük kardeşi e, Viçen Abdullah. Zaten evlenen de bir tek o. Üç tane de oğlu var. Viçen Abdullah Şükrü adını almış ve de üç oğluyla birlikte Müslüman olmuş. Oğullarından bir tanesi Levon Ziya adını alıyor. Abraham Şefik adını alıyor. Joseph de Reşit adını alıyor. Kevork Abdullah artık da bir arada neler oluyor? Adam çok mu üzülüyor ne oluyorsa 1901 yılında inzivaya çekilmek için İngiltere'ye gitmiş. Ondan sonra da o Şükrü ismini alan kardeş Vicen Abdullah 1902 senesinde hakkın rahmetine kavuşmuş. Maçkaya defnediliyor. Hoseb Abdullah... 1 Nisan 1908'de İstanbul'da ölüyor. Dönmüş demek ki belki de gidiyordu, geliyordu. Artık nasıl oluyorsa. Kevork yani o stüdyoyu kuran fikir babası İngiltere'deki inzivasından işte İstanbul'a dönüyor ve de o da 2 Nisan 1918 günü İstanbul'da yine ölmüş. Picasso'yu bile etkilemişler Picasso'nun arşivinde çıkmış e, Abdullah kardeşlerin portreleri 8 adet portre fotoğraf ve de Picasso bu resimler aracılığıyla insan fizyonomisi üzerine desenler e, çıkarmış e, onlar üzerinde çalışıyormuş. Ee, o zamanlarda 1997 yılında Paris Picasso Müzesi'nin düzenlediği bir sergide de yer almış bu fotoğraflar. Böyle de enteresan bir hikaye, Bu haftalıkta bu kadar olsun, haftaya görüşene kadar, hoşçakalın.